Va'udu bıkkı Rabbim yhudurun Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Al-Lihi kılakum ma fi arzud jami'an thmasta wa ila saba' ifa Çok kıymetli dinleyenlerimiz, Allah Teala ve Tevhid Hazretleri, ömrümüzün en kıymetli zamanlarını Hazreti Kur'an'ın tefsirinde ve izahında geçirdiğimiz şu mübarek saatler olarak takdir etmiştir. Allah Teala sizlerin duası duası bereketiyle günlerimizi, gecelerimizi saatlerimizi dinin hizmetinde, kitabının hizmetinde, sünnet seniyen hizmetinde geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. Sizler de bu hizmetleri takip edenler olarak değer verenler olarak kıymet bilenler olarak Allah'ın da de değerlisiniz. Elhamdülillah. Çünkü bu zamanda Kur'an'a değer veren, ilme değer veren bu gibi sohbetlere değer verenlerin sayısı azalmıştır. Sayı azaldıkça da kıymet Artmıştır. Değer artmıştır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hepinizden razı olsun. Ve hayırlı uzun emirlerle, sahati afiyetlerle Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin hitamına ermek müyesser olsun. Amin diyoruz. Tabii ki eceli gelip ölecekler de olacaktır ama onlar da bu yolda yaşayıp öldükleri için inşallah ahirette de bu dersler kendilerine tamamlatılacaktır. Çünkü bu bir yolculuktur. Manevi bir yolculuktur. allah Teala ve Rasulüne hicrettir. İslami ilimleri tahsil uğrunda bir seferberliktir. Bu yolda ölenlerin de ecl mükafatı Allah'a aittir. allah Teala Hazretleri dünyada da kabirde de ahirette de onları da muratlarına erdirecektir. Kimseyi mahrum etmeyecektir. Rabbimiz Tebh-i Teala Hazreti Kur'an'da kendiden bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kendisini tanıtmak için bizlere indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den başka bir yolla Allahu Teala'yı tanımamız mümkün değildir. Ancak Kur'an ve hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarıyla Rabbimizi tanıyabiliriz. Rabbimiz şekilden münezzehtir. Mekandan zamandan münezzehtir. Sonradan yaratılan bizlerle hiçbir bakımdan hiçbir benzerliği ilişkisi münasebeti yoktur. Bu itibarla Allah'ımızı tanımamız için Celle Celal, onun kitabına müracaat etmemiz lazımdır. Ancak onun beyanlarıyla onu tanıyabiliriz. Kendisini ancak kendisi bilir. Subhanemellâ arifu illâhû Kendisini kendisinden başka kimsenin bilmediği zatı tesbih ederiz. Onun için onun bildirdiği kadar onun hakkındaki ilimlerle şerefleniriz. Buyur estaizu billah. Vellezî ancak odur o zat ki halekalekum sizin istifadeniz için yaratmıştır. Ma o şeyleri ki fil ardı yeryüzündedir, üstündedir, altındadır, içindedir. Artık üstündeki nebatlar, bitkiler, ağaçlar, dağlar, taşlar, göller, göletler, dereler, tepeler, denizler, ırmaklar, içerisindeki efendim madenler, kömürler, petroller artık üstünde altında ne varsa. Hepsini cemiyen topluca allah Teala bütün bunları sizin istifadeniz için yaratmıştır. Şimdi bu Allah'ın Celle Celaluhu. Nimetlerine nankörlük edilir mi? Rabbimiz Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kelimelerinde kerimelerinde bu nimetlerinden bahsederek bizi şükre davet etmektedir. Saidul Allahu ard Allah ancak uzattır ki Allah gökleri yerleri yoktan yaratmıştır. Ham maddelerinde, asıllarında eşsiz, emsalsiz bir şekilde varlık sahasına çıkarmıştır. Benzelemine sema imaa gökten su indirmiştir bak. Önem, önemi ne kadar anlaşılıyor Biraz yağmur yağmayınca biraz kuraklık olunca Barajların su seviyesi düşünce değil mi? Millet hemen 8 aylık suyumuz kaldı 1 senelik suyumuz kaldı Şöyle olacak böyle olacak su kesintisi olacak Kuraklık olacak ve çare Kıtlık olacak açlık olacak millet Şimdiden efendim endişeye kapılıyor O suyu ne kadar önemli bir şey Hayat kaynağı O suyu Allah indirmiştir <gülüyor> O su sebebiyle Türlü türlü ürünler Çıkartmıştır. Susuz bir şey yetişmiyor. Bütün yediğimiz. Efendim sebzeler, meyveler, pırasalar, lahanalar, efendim, elmalar, portakallar, kışlıkları, yazlıkları. Bütün ürünler. Hele ekmeğimiz buğdayıydı, arpa, arpasıydı, mısırıydı. Bütün bunlar temel gıdalarımız olsun olsun. Lezzetli yiyeceklerimiz olsun tüm bunları Allah Teala işte o su sebebiyle çıkartmış. Şimdi Allah kimdir? Allah kimdir? Celle Celaluhu sorusuna cevap işte Gökleri yaradan, yerleri yaradan, yağmur yağıyor ya, işte o, o suyu indiren. Efendim, yerden sebzeler, meyveler, ekiller bitiyor ya, yetişiyor ya, işte onları yetiştiren. Tanımak istiyor musun Rabbini? İşte Allah o, Celle Celaluhu. Bunları sen mi yapıyorsun? Yok. Amerika mı yapıyor? Yok. Belediye mi yapıyor? Yok. Kim yapıyor? Herkes Allah'a yalvarıyor, herkes Allah'tan istiyor. Bir zerre yaratabilen bilen yok. Bir dane yaratabilen bilen yok Allah Teala'dan başka. O halde Allah kimdir? Soruyor musun? İşte tanır Rabbini. Essekerelekul fulk. Gemileri sizin emrinize hamade kılmıştır. Lidec diye fil bahr emri onun emriyle, izniyle, kolay etmesiyle, muvaffak kılmasıyla. Ya. Gemi Allah Teala Nuh aleyhisselam'ın gemisine Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiştir. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a gemi yaptırdı. Dünyayı tufan yaptığında o gemiyle inananları selamete çıkarttı. Yoksa suyun kaldırma gücüne Arşimet buldu, öbürünü bilmem ne met buldu, öbürünü bilmem ne cet buldu. Ne buldu ya? Ne buldu? Koca gemi Nuh Aleyhisselam dünyanın başında Nuh Aleyhisselamda 5000 seneden yukarı. Nuh Aleyhisselam selam gemi gemiyi su su kaldırıyor işte gemi. Görmüyor musun suyun kaldırmak gücü? Daha suyu neyi kaldıracak? Koca gemiyi kaldırmış zaten. Efendim. Bunun yoktan yaradanı konuşmuyorlar. suyu yaradandan bahsetmiyorlar. Gemiyi yaptırandan bahsetmiyorlar. Öğreteninden bahsetmiyorlar. taşıdandan bahsetmiyorlar. Yaşadandan bahsetmiyorlar. Arşimet suyun kaldırmak gücünü buldu. Bunu dillere destan ediyorlar. O gavurları methetmek için. Onların adını kitaplara yazıyorlar. onları soru cevap yapıyorlar, imtihan yapıyorlar. Çocuklar onu bilirse sınıfı geçecek değilse sınıfta kalacak. parşimet nedir ya? Öbürü nedir? Beriki nedir? Elektriği buldu, öbürü bilmem neyi buldu, öbürü bilmem neyi buldu. Allah'ın yarattığı şeylerin Rabbimizin verdiği akılla fikirle. Akıl vermezse yolunu bulamaz, evini bulamaz. Dolaşır dolaşır evini bulamaz adam. En büyük profesörler bunadığı zaman, aklı başından gittiği zaman evini bulamıyor ya. Tımarhanede nerelerde ne kadar akıllı insanlar var Evvelce ne akıllıydılar şimdi ne haldeler Aklı veren Allah, bildiren Allah Bulduran Allah, ham maddeleri yaradan Allah E şimdi Allah'ın yarattığı şeylerle Allah'ı beğenmiyorlar Kullanı hava atıyorlar Allah dinleyin bizi dinleyin diyorlar E siz kimsiniz siz mi yaratıyorsunuz ya Bak gemileri sizin emrinize verdim Ne kadar yüklerinizi taşıyorlar Petroller taşıyorlar İnsanları taşıyorlar O Gemiler dağlar gibi denizde Kaç tane tırın alamıyor? Kaç tane tırın içine alıyor? Ne, ne tırı? Bir dünya kaldırıyor götürüyor. Bu kadar ırmakları siz işte emrinize verdi. O ırmakları işte onlar, barajlar yapıyorsunuz onlardan elektrik temin ediyorsunuz o baraj. O ırmaklardan ne efendim balıklar <gülüyor> onun su, onların sularıyla, tarlalarınızın su onlarla, ekinler yetiştiriyorsunuz yiyorsunuz içiyorsunuz yaşıyorsunuz yaşatıyorsunuz. Sıkara aleküm güneş ve kameral sizin emrinize verdi sürekli hizmet ediyorlar yeni gelin gibi dolaşıyorlar Emru bâdüme ve hurşîd felek ve ne bulut ay güneş felek melek hepsi işte hizmette hepsinin hizmetiyle beraber ta ki sen eline bir ekmek kazanasın da geçinesin de onu da gafletle yemeyesin. Bismillah diyesin. Allah'a kadirliyasın. Zikredesin. Yedikten sonra elhamdülillah diyesin. O yediğinin kuvvetiyle namazını kılasın. Orucunu tutasın, ibadet yapasın. Kur'an okuyasın, tefsir dinleyesin. Bak. Allah Teala niçin yarattı bunları? Güneş ay e hizmet ediyorlar. Felekler, melekler hizmet ediyorlar. Hepsini Allah Teala insana hizmet çıkıldı. İnsan yesin için yaşasın diye. Esahharalekum <Sessizlik> elleyle ven-nahar. Geceyi gündüzü sizin emrinize verdi. Birbiri ardınca gelip gidiyorlar. Hesaplarında hiç şaşmıyorlar, şaşırmıyorlar. Yaz mevsiminde kış mevsiminde uzalıyorlar, kısalıyor kısalıyorlar. Efendim sürekli e, gündüzün e, işlerinizi görüyorsunuz. E, geceleyin istirahat edebiliyorsunuz. Öyle ya, hep gündüz olsa efendim isteyen kafasına estiği zaman uyur, isteyen kalkar. İsteyen istediği istediği saatte gelir, rahat eder. Efendim, iş saati belli olmaz, Uyku saati belli olmaz. Şimdi Allah geceyi getirdim, herkes çekiliyor evine. Kimse kimse ne dükkanına gidiyor, ne telefonu açıyor. Efendim, uykudadır evindedir, istirahattedir. Diğer herkes biliyor. Gündüzün işi başka, ge gecenin işi başka. Bunların Mevla size hizmet çıkıldı. Ne vermedi size? Câsiye suresine Sakkara lekum mafis se mafil ard, cemiyammin göklerde neler varsa bak. Gece Yıldızlar, burçlar, güneşin ayın yörüngelerinde, efendim, neler yarattıysa, yerlerde, altında, üstünde, içinde, dışında, hepsini minhu ondan bir lütuf, tarafından bir nimet, bir iyilik olmak üzere, emrinize amade kıldı, hizmetinize itaatkar kıldı, akıllı varlıklar gibi, e, hiç hizmette kusur etmiyorlar. Denileni yapıyorlar, rotalarını şaşmıyorlar. Efendim, hiç güneş e, doğarken batarken e, şaşma yapıyor mu? Kıl kadar bile hesap hesabı bozuyor mu? Ay, e, rotadan çıkıyor mu? He? Bir tutul <gülüyor> azıcık bir tutulma oluyor da Türkiye altı soluyor. Bir güneş ay tutulması neticesinde ne felaketler meydana geliyor, efendim. Ondan sonra denizler çekiliyor, cezir olayları oluyor, haritalar değişiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya, bunların hepsi bir düzen üzere Allah Teala'nın hesap ve takdiriyle, ayarlamasıyla bizlere hizmet ediyor. İnne fî dâlikele âyâetillikavmiye tefekkerû. Şüphesiz ki bunlarda ince düşünen bir toplum için elbette çok büyük ayetler var. Tefekkür lazım. Tefekkür el-intikâlimle'l-bâtilîle'l-hak Tefekkür batıldan hakka geçmektir. Batıl nedir? Hak nedir? Batıl boş yemek, hak gerçek demek. Batılın kimdir? Hak kimdir? Lâ kulli şey <gülüyor> min Allah'ın dışında her şey batıldır. Şimdi var gibi gözüküyor. Aslında yoktur. Geçersizdir, hükümsüzdür. Evelce yoktur, sonda da yok olacak. Ya ancak hak olan, sabit olan, varlığı kendinden olan, varlığı devam edecek sonsuza kadar başı son olmayan Allah hak olan ancak Allah'tır. Celle şanühü celle cel. Batıldan geç. Bahtına kafayı takma efendim. Mevla Taala'nın dışında kimseden bir şey görme. Tabii ki kullar sebep olma bakımından teşekküre müstaktırlar ama böyleken yaradanı unutma. Sen Hakk'ı düşün. Hakk'ı anla, söz anla. Beni kim yaşatıyor, kim yediriyor, kim uçuruyor? Anam babam doğmama sebep oldular ama onlar beni yaratmadılar. Ya onlar bana yemek getiriyorlarsa Allah'ın yarattığı rızıklardan yememe içmeme sebep oluyorlar. Sebep olduklarından dolayı kendilerine minnettarım. E, şükran borçluyum. Amma ve lakin. Ya hepsini yaradan, her şey yaradan. Allah'ıma ne kadar borçluyum. Bunu düşünmek lazım değil midir? Vellezîde alelekumüle zelûlen. Tebareke suresinde yeryüzünü sizin için boyun eğmiş, itaatkâr kılmış üstünde çiğniyorsunuz, basıyorsunuz, kazıyorsunuz, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, sürüyorsunuz. Efendim. Femşû fîmene ya. Yürüyün omuzların üzerinde, toprağın omuzların üzerinde. Gezin dolaşın, ev yapın, bina yapın. Yiyin için ve kulubirizkî. Onun rızkından Allah Teala size ondan mahsuller yaratıyor. Onun rızıklarından yeyin. Ama veyleyhin şu, şunu da daima hatırınızdan çıkarmayın ki dönüş ancak Allah'adır. O toprağa ineceksiniz. Çürüyeceksiniz. Ruhunuz çürümeyecek. Ruh Mevla'nın huzurunda. Ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda Diriltileceği günü bekleyecek Ondan sonra mahşere çıkarılacaksınız Ne hesap vereceksiniz Ne cevap vereceksiniz Onun için geçen derslerde anlattığımız gibi Şibli Hazretleri Vaaz eden birine ne dedi Ahiret hesabı şöyle uzun böyle uzun Elli bin sene mahşer Tamam doğrudur He? Dedi hoca efendi ne var ee, Senin dediğin gibi değil o kadar da uzatma işi Dedi ya İki, iki kelime dedi bütün cemaat şaşırdılar. Ya biz bu kadar mahçere ahireti zor duyduk bu şimdi. Nereden çıkarttı bu iki kelimeyi? İki kelime ama altında aslan yatıyor. mentura tu râbûdem tu gerâbûdi. Farsça ibâreyle. Dedi Allah Teala buyuracak ki, Ey kulum ben senin içindim, sen kimin içindin? İşte bütün hesap bunun altındadır. Ben alemleri senin emrine verdim. E sen kime hizmet ettin? Namaz kılmadın, oruç tutmadın, zikretmedin, şükretmedin. ...Allah demedin... Celle Cilal, ...O'nun indirdiği kitabı dinlemedin... ...ne yaptın sen... ...kör kafalı nefsin... Menfilad, ...yeryüzünün en cahili... ...kör kafalı bir nefsin isteklerinin peşinde... böyle tükettin... ...yazık değil mi sana... ...halakas semavati vel erda bil hak... ...Nehay ...gökleri yerleri Allah hikmetle yarattı... ...hak ile yarattı... ...boşuna yaratmadı... ...bak bize imtihan yurdu olacak... ...bu alem kurulacak... ...bunda imtihana tabi tutulacağız... Yani imtihan yapılmak, insanların imtihan yapılması için, efendim talebelerin imtihan yapılması için bir bina kurmak gibi. Allah da gökleri, yerleri, alemleri yarattı işte bizi burada imtihan ediyor. Bilmediği bir şeyi öğrenecek değil. Ama herkese bildirecek ki kimse yarın ahirette bizi imtihan ettin de mi? Beni cennete gönderiyorsun, onu cehenneme gönderiyorsun demesin diye. Teala <gülüyor> amma Onların ortak koşmakta oldukları şeyleri Allah daima pek gücü olmuştur. Kalakalın seylemi nutvetir. İnsanı bir damla sudan yaratmış, insanın yaratıldığı meni denen sunun hali meydandadır. Fayda yok hasıymı mı Bir damla sudan yaradılan insan artık ondan sonra bülbül gibi konuşuyor, e, dili çözülmüş, e, davasını ispata kadir efendim karşısında e, kimse duramayacak şekilde beyanlarda bulunuyor, izahlarda bulunuyor. Ondan sonra Allah'la mücadeleye girişmiş. Haşa ve kella. Ahireti inkar ediyor, dirilmeyi inkar ediyor, mahşeri inkar ediyor. Hayat ancak bu hayattır ölürüz, yaşarız. Dünyada ne varsa ot gibi biteriz, iteriz diyor. Yazık değil mi ya? Elinde hiçbir şey yok. Doğuma, doğum, doğumdan haberin yok. Ne zaman öleceğinden haberin yok. nere gömüleceğin? Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne geçmişi, ne geleceği. Bu kadar cahil bir haldesin. Allah seni bir damla sustan yarattı. Şimdi sen Allah'a karşı mücadele veriyorsun. Bu olacak şey mi ya? ve alamı خلقalikum fiha difu min menafih minha ta'kulun yarattı ondan sonra koyunları keçileri inekleri develeri onlar da sizin için ne? efendim tüylerinden istifade var yünlerinden istifade var ve menafir etlerinden istifade var ve minha bir kısım etlerini yiyorsunuz kimine biniyorsunuz kiminle yük taşıyorsunuz kiminden işte elbiseler mensucat bütün tekstil sanayi onlarla ...hayvanların işte, tüylerinden... ...istifade ediyorsunuz... ...bütün bunları sizin için yarattım Allah biliyor... ...ben yemem içmem... ...ev bark kurmam... ...evlenmem çoluğum yok çocuğum yok... ...ben sizin için bunları yarattım... ...ta ki rahat yaşayın da... ...Allah tanıyın Celle, Celle. ...ama siz ne yapıyorsunuz... ...yazıktır yazıktır... ...onun için herkes aklımızı başımıza devşirelim... ...Allah'ımız bize kendini tanıtıyor... ...nimetlerini hatırlatıyor... Nimet kıymeti bilelim, Rabbimizi zikredelim, Rabbimize şükredelim. Allah da bize nimetimizi artırsın, Allah da bizi meleklerle zikrersin. Allah da bizi en yüce katındaki bu karab meleklerle ansın, Rabbimiz <gülüyor> bizden bahsetsin, bizi, bize övgüler yağdırsın Rabbimiz. Biz onu zikredersek, biz ona şükredersek, Rabbimiz de bizi zikreder. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Beni kalbinizden geçin, ben de sizi zikredeyim, düşüneyim. Siz beni açıktan insanlara anlatın, ben de sizi meleklerle anayım, hatırlayayım. Siz bana muhtaçsınız. Ben size muhtaç değilim. Ben sizin veli nimetinizim ya. İşte böylece muhterem kardeşlerimiz. Rabbimiz Teala te nimetlerini serdi önümüze. Yerdekilerin hepsini bizim için yarattığını beyan ettikten sonra sema sonra yöneldi. Nereye? İle sema. Göğe yöneldi. Allah Teala göğü yaratmayı kastetti, murad etti. Ne yer vardı? Ne gök vardı? Allah Teala var iken ezelde hiçbir şey yoktu. Rabbimiz onları yoktan icat etti. Fesevva hunne. Allah Teala onları tesviye etti. Bütün ayıplardan ve kusurlardan korunmuş bir şekilde yarattı. Kıvama getirdi, tamamladı. Yaratırken onları kusursuz yarattı. Seba semava, yedi kat gökler halinde. Biz daha birinci katı bile göremiyoruz. Bulut dalgaları görüyoruz. Ve bir bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyi hakkıyla bilendir diye kendisini tarif ediyor. Bak bizim için bir binanın çatısını çatmak bile ne kadar zor değil mi? Bir caminin kubbesini çatmak ne kadar zor, ne kadar büyük iş geliyor bize. Koca alemlerin e, tavanını yaptı. Ve sema beneynaha bi eydin. Biz gökleri kuvvetle bina ettik Allah böyle Kuvvet ister, güç ister. Gökleri yaratmak kolay bir şey midir? Allah Teala. Onlardan ne bir çatlak yaptı? İnsan bir e, tavan yapıyor, dam akıyor. Evendim ondan sonra rutubet alıyor, orası burası dökülüyor, sökülüyor. Elli senede, de, yüz sene sağlam bir yer kalmıyor. Mevla bir gök bina etti, bir kubbe, bir tavan çattı ki hiç. Bak bakalım. Tercih elbasa. gözünü bak. Helterarmin futur. Bir yarık, bir çatlak. Görebiliyor musun? Merdi' el basara Bir daha bak, bir daha bak. Baş takken başından düşsün. Boynun ağırsın. Bak hele yen kalibi leykel basar. Gözün sana geri dönsün. hasir, yorgun argın bir halde aradığını bulamamış vaziyette. Göğe çok bakmaktan da göz boya yorulur. Bulamaz. Şu Allah Teala tesviye etti gökleri. Ne demek? Kusursuz, ayıpsız bir şekilde Cenette Sema esak biz gökleri korunmuş bir tavan yaptık Allah buyuruyor ya korunmuş bir tavan başımızdan aşağı düşmüyor iddi bir şekilde bozulmuyor düzeni bozulmuyor Allah Teala üstün kudret sahibi olduğunu ayetleriyle bize gösteriyor demek ki göğün yaratılması yerin yaratılmasından sonra çünkü ayetlere buyuruyor. Yeri sizin için yarattı, yerdekiler için yarattı. Sonra göğe, göğü yaratmaya yöneldi. E peki Necat Suresi'nde buyuruyor vel erda ba'de zalika ha Göğü anlattıktan sonra entü meseddü khalqen is semaa Siz mi daha zorsunuz, güçlüsünüz, kuvvetlisiniz yoksa gökler mi? E peki Allah'a göre zor kolay mefhumları yok. Ama size göre konuşuyoruz. Size size göre soruyoruz bakalım. Göğü yapmak mı zor? Sizi yapmak mı zor? E gök bu kadar büyük, bu kadar güçlü bir yaratık. Ben aha. İşte onu o bina etti. Bak, bir eser gösteriyorsun, Mimar Sinan'ın eseri diyorsun. Değil mi? Falan usta'nın eseri diyorsun, falan mimarın eseri diyorsun. Ya. İnşallah i̇şte tanımak mı istiyorsun? Ah, i̇şte bak, göklere bak. İşte onun eseri. Belarda badi'n elke. Semtini yüksek yaptı, onu yüksekte kurdu. Onu kusursuz, noksansız bir şekilde donattı. 13. leylaha aخرجت ضحاها gecesinin karanlık ettiği kuşluk vaktini gün gününü gündüzünü aydın etti. El arda ba'de zal gedaha ondan sonra döşedi. Peki bu ayette yerin ondan sonra döşendiği anlatılıyor ha. Burada çelişki var mı? Yok. Çünkü neden? Yer döşenmemiş bir halde duruyordu. kabe Kabe'yi bulunduğu toprak itibarıyla yerin merkezi olarak Ümmül Kura bütün memleketlerin anası aslı esası olarak sonra e, gök yaradıldı, yer önce yaradıldı sonra gök yaradıldı fakat göğün bütün tesviyesi donanımı bittikten sonra Allah Teala yerin ham maddesini yaratmıştı önceden ama döşemesini sonra yaptı. Ne döşeme bak görüyor musun 100 metre 200 metre 300 metre bir yer döşeceksin canın çıkıyor kaç kere farkı değiştiriyorsun efendim taş taşıyorsun olmuyor. Tahta düşüyorsun olmuyor. Orası kokuyor, burası akıyor. O çiziliyor, bu bozuluyor bak. Şu yerin döşemesine bak. Ya. Allah bu celleşanı, cel gelaluhu hepsini Rabbimiz Tebaraka ve Teala خلق etti, var etti, yoktan yarattı, icat etti. Ya. ثم استوى إلى السماوات Göğe yöneldiğinde gök duman halindeydi. Allah Teala azleri önceden onların hammaddelerini yarattı. Yerinde göğünde ham maddelerini icat etti. Ondan sonra Fekâle lehâ velillâ bu'tiyâ. Göğe de yere de emri ve fermanıma uyun. Tav'a nevkara. ya da istemeyerek. Vazifelerinizi yerine getirin. Diye emretti. Kâle teâ eteynâ Yerler gökler bizim gibi isyankâr değiller. Ya Rabbi seve seve itaat ettik. Ne emredersen? Yerine getirdik diye teslim oldular ve şimdi bu emri tutuyorlar. Hiç vazifelerinde eksiklik etmiyorlar. Yer mahsul vermemiş ediyor mu? Gök yağdırmamış duruyor mu? Efendim güneş ay, yıldızlar, rüzgarlar günler, geceler, bu kadar ecram, sevavi, felekler, melekler e, e, vazifelerinde bir kusur, bir taksir, bir ihmal gösteriyor mu? Yok. Bir isyan eden insanlarla cinler Allah onlara akıl verdi, fikir verdi. Peygamber gönderdi kitap indirdi ama onlar Bile bile vazifelerini ihmal ediyorlar. Şimdi Allah-u Tebareke ve Teala buyuruyor. Bi kulli şeyin ben her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım. Celle Şanuhu Celle Celaluhu size yaşamanız için dünya hayatını sürdürebilmeniz için gerekli imkanları seferber ettim. Size yer yurt yarattım. Meşken yarattım. Evinizi donattım. Ocağınızı mağmur ettim. Size Maddi ve manevi, görülen görünmeyen türlü nimetler lütfet ihsan ettim. Şimdi size gereken Rabbinizi tanımanız değil midir? Bu nimetlerin kimden geldiğini düşünmeniz değil midir? Onun gönderdiği kitabı dinlemeniz, uymanız değil midir? Bak şu saatte radyonuzun başında oturuyorsunuz, dinliyorsunuz şu ayetleri. Allah sizi seyrediyor Celle Cilaluhu, Allah size nazar ediyor. Şu anda Rabbim her yerde, arabada mısın, evde misin, ocakta mısın? İnternetin başında mısın? Uydunun başında mısın? Asya'da mısın? Amerika'da mısın? Dünyanın neresindesin? Yerin mi? Diminde misin? Göğün üstünde misin? Herkesten haberi var. Rabbimiz görüyor. Bu kul neyle meşgul oluyor? Film seyrediyor, roman okuyor, efendim, e eğlence seyrediyor, dansçası dinliyor. Mevla bizi bunlarla mı görmeli ya? Bir de bakıyor bizim gibi bu kullar oturmuşlar. Kur'an dinliyorlar, tefsir dinliyorlar. Allahu Teala'nın yaratıcının nimetlerinden bahseden ayetleri dinliyorlar. Allah Teala'nın tarif ve tanıtımını yapan Kur'an ayetlerini dinliyorlar, istifade ediyorlar. Allah Teala sizi nur etmez mi? İçinizi dışınız. Nur etmez mi? Allah nuru semavat ve yerdir. Göklerin, yerlerin nur, nurunun sahibi Allah. Göklerin, yerlerin münevviri Allah. Güneşin, ayın ışığını veren Allah Celle Celaluhu. Sizin de kalplerinizi nur etmez mi? Ya bu Kur'an'a, bu dine İslam'a karşı gelenlerin yatacakları yerin nar etmez mi? Ateş kılmaz mı Allah? Ya. İşte Rabbimiz büyük insanlarda bulundumuz. Allah veliü'l-dinamın. Ben inananların velisiyim, mevlasıyım, dostuyum, sahibiyim, yarim, yardımcısıyım. Yukhricu Onları karanlıklardan nura çıkarır Allah diyor. İşte neyle nura çıkarıyor? Kur'anla nuran Biz size her şeyi açıklayan bir nur indirdik Nasıl ki ışık yokken göz gözü görmez Güneş geldiği zaman Piratas'a görülür İşte Hazreti Kur'an'ın Sohbetlerinin derslerinin nuru ve ziyası ışığı altında Batılda eser kalmaz Köpük gibi batıl sökülüp gider Hak meydana çıkar Hepinizin kalbi nurlanır Aklı fikri nurlanır Parıl parıl parlar Ondan sonra yanlışa meyletmezsiniz Allah'ın rızasını terk etmezsiniz yolundan ayrılmazsınız Allah Teala her şeyden hakkıyla haberdar olduğu her şeyi bildiğini beyan ederek kullarım benim bilgime güvenin siz sadece benim ilmimi nazar itibara alın benim sizden haberdar olmamı benim sizi görmemi benim sizi bilmemi itibar edin. yoksa kim görmüş beğenmiş demiş dememiş onlar bir şey ne getirisi var ne götürüsü var ama benim bilmem çok önemli ben, cennet benim, cehennem benim, dünya benim, ahiret benim. Bütün dertlerinizi giderecek benim, gözünüzün yaşını silecek benim. Ananız, babanız ne kadar acıyacak işte, acısa elinden ne gelir? Ne öleni kurtarabilir, ne hasta şifa verebilir. Ama ben her istediğimi yaparım Allah buyuruyor. Onun için siz bana iman edin, siz benim adetlerimi dinleyin, siz benim yolumdan ayrılmayın, benim yüce kudretime karşı boyun eğin. Huzuruma divan durun, namazınızı kılın, ibadetinizi yapın, aman Kur'an sohbetlerini, aman şu ayetlerin derslerini terk etmeyin. İnşallah Rabbim, tebârak-ı Teala çok büyük lütuflarda bulunacak bu ayetleri, bu Kur'an derslerini dinlemeniz meselesi. Allah Teala gelecek mesillerinizi de, kıyamete kadar sizden gelecekleri de Kur'an'ın nuruyla nurlandıracak inşallah. Daha uzun uzun konuşacağız. Allah Teala Hazretleri, Kur'an'ın ayetlerinden ve dinin hükümlerinden azami istifadeyle dünya ve ahirette faydalarından kullarını ilhak eylesin amin diyen dillerimizi nar cehimden azade eylesin amin subhan rabbil, alel alel rabbil salatu ve in. inna ma min نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم انشلكم من الخير ما شلكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر مستعليك نبيكم محمد صلى الله عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ربنا لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض هذا الجلال والإكرام يا هذا الجلال والإكرام يا هذا الجلال والإكرام La ilahe illallah subhaneke inna kunna minaz zalimin Ya rabbal alamin ve ya hayrun nasirin ve ya hayral fatihin Ya Rabbi Adem aleyhisselamun senden istediği isimler hürmetine Ya Rabbi Nuh aleyhisselamun sana dua etti isimler hürmetine Musa aleyhisselamun sana dua etti isimler hürmetine İbrahim aleyhisselamun sana dua etti isimler hürmetine ve ya rabbal alamin ve ya hayrun nasirin Eyüp aleyhisselam şifa verdiğin isimler hürmetine ve Ya Rabbel Alemin Yunus Aleyhisselam'ı kurtardığın isimler hürmetine Ve İsa Aleyhisselam'a Ya Rabbi sana yalvarttığın isimler hürmetine Kötü alışkanlıklarımızı bize bıraktır Ya Rabbi içkiye, kumara, zinaya, sigaraya, gıybete, dedikoduya, iftiraya Ya Rabbel Alemin senin sevmediğin, razı olmadığın herhangi bir ahlaka, bir huya takılan Müptela olan bütün kardeşlerimize ya Rabbi Bizde sevmediğin ne ahlak varsa ne huy varsa ne fiil varsa ya Rabbi Yarınki gün hürmetine bizi de kurtar ya Rabbi Derdimizi biliyoruz günahlarımızdan başımız beladan kurtulmuyor bizi günahlarımızdan kurtar ya Rabbi Bütün hastalarımıza acil şifa Dertlilerimize deva Fakirler, borçlular, ödeme zorluğu çekenlere kolaylıklar ihsan eyle Hazine-i Gaybinden helalından genişlikler ihsan eyle Sıklıklarla merzuk eyle Amin denilenler Rabbimden azat değile. La ilahe illallah te subhaneke inna kunna min az-zalimin. Ya Rabbal alamin ve ya khairan nasirin. Ya khairal fatihin. Ya Rabbi Adem ali salatu vesselam senden istediği isimler hürmetine. Ya Rabbi Nuh ali selamun sana dua etti isimler hürmetine. Musa ali selamun sana dua etti isimler hürmetine. İbrahim aleyhisselamun sana dua etti isimler hürmetine. Ve Ya Rabbi Alemin ve Akhiron Nasırın Eyvallahile selam ve şifa verdiğin isimler hürmetine. Ve Ya Rabbi Alaemin Yunus Aleyhisselam kurtardığın isimler hürmetine. Ve İsa Aleyhisselam'a Ya Rabbi sana yalvardığın isimler hürmetine. Bizleri de Ya Rabbi günahlarımızdan kurtar Ya Rabbi. Amin. Ve Akhiru Dua Rabbil Alemin. Gönül sohbetleri Ahmet Mahmud ünlü hoca Efendi ile.